Saatiniz doldu mu? Başlayalım mı? Sekizim mi? <gülüyor>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 أما بعد اللهم صلي وبارك على محمد وآل آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل آل إبراهيم إنك حميد مجيد Ben şöyle geçeyim. Hamza abinin yerine geçeyim. Dert edin, dert evet. edin. Daha iyi. Evet. Arkadaşlar, geçen dersimizde. Vakaza Rabbuk, ala tağbudu illa iyyahu. <gülüyor> ayetini okumuştuk. Onun peşinden "Vela tusriku bihi şey'an ve abdullah ve la tusriku bihi şey'an." Şey Bu ayeti okumuştuk. "Vekadâ rabbukum en la ta'budu illa iyâhu" ayetini okurken Allah'ın iki türlü kazası yani hükmü var demiştik ve kaza rabbuke senin Rabbin hükmetti karar verdi karar kıldı yani kaza etti neyi kaza etti yani neyi hükmetti en la ta'budu takmayasınız ibadet etmeyesiniz İlla İyahu Kendisinden başkasına. Yüce Allah Azze ve Celle'nin hükmü de yani kazası ikiye ayrılıyordu. Değil mi? Neydi birincisi? Kevni, Kevni kaza. <gülüyor> yani varlık alemiyle ilgili Allah Subhanahu ve Teala'nın hükümleri. Kazası, mesela yağmuru indirmeye Allah azze ve celle'nin hükmetmesi. Allah azze ve celle'nin soğuk olmaya hükmetmesi. Bir memlekete sıcaklık göndermeye kaza etmesi, karar vermesi, hükmetmesi. Bu nedir? Tevni kaza. Yine savaşlarda, kıtlıklarda musibet ve belalar da hep birer kevni kazadır. Kevni kazadır yani. Allah subhanahu ve teala'nın kevni kazası sevdiği şeylere de taalluk eder dedik. Sevmediği şeylere de taalluk eder. Mesela Yüce Allah azze ve celle fesadı sevmez. Bununla birlikte İsrail oğullarının yeryüzünde fesat çıkartmasına kaza etmiş yani hükmetmiştir. Kainatta olan her şey hayır ve şer türünden iyilik ve fesat türünden günah ve isyan türünden ve taat ve ibadet türünden kainatta olan her şey Allah'ın kazası, Allah'ın hükmü, Allah'ın iradesiyle olur. Fakat Allah subhanehu ve teala'nın fesada, rızası yoktur. Şer'i kaza, kazanın ikinci kısmı. Şer'i kaza. Allah subhanehu ve teala'nın kitaplarında ve Resullerinin lisanıyla emrettiği hükmettiği şeylere de ne diyoruz? şer'i şer hava. yani şer'i hüküm kevni hüküm şer'i şer hüküm mesela namaz. namaz, oruç hırsızın elini kesmek zina eden evliyi recm etmek. Buna Allah Azze ve Celle neyle hükmetti? Resulünün lisanı ile buna hükmetti. Biz bu hükme ne isim veriyoruz? Şer'i kadal. Şer Daha sonra Yüce Allah Azze ve Celle'nin tabi bu ayette bir emir var. Biz nehi var. Daha sonra yüce Allah azze ve celle'nin diğer ayetini okuduk. "Va ibuddullah." Allah'a ibadet edin. Virgül devam ediyor cümle yani. Allah'a ibadet edin. "Ve la tusriku bihi şey'a." Ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Daha sonra bu ayeti okumuştuk. Şimdi bir emrin mukabili olarak bir nehi geliyor bir emir var onun mukabili olarak bir nehi geliyor emir ne hakkında Allah'a ibadet Allah'a ibadet hakkında Allah subhanahu ve teala buyuruyor ki Allah'a ibadet edin emir bu bütün rasullerinin diliyle bütün kitaplarında indirdiği hükümde emirde bu insanları yarattığı amaç ve gaye de bu Allah'a ibadet edin bir emir var Şimdi onun mukabilinde bir nehi geliyor. Yani iki ayrı cümle değil tek cümle. Anlatabildim mi? Yani bazıları özellikle ayetleri Türkçesinden okuyunca Türkçe meallendiren kişi de ayeti anlamamışsa bazıları burada iki ayrı şey olduğunu zannediyor. Zannediyor ki Allah'a ibadet edin bir emir var ve ondan bağımsız olarak Allah'a ibadet emrinden bağımsız olarak bir nehiy var. Şirk koşmayın. Hmm. Bu sefer şirkin hakikatini anlamaktan gafil oluyor. Böyle düşünen, böyle anlayan hmm. Bu ayette şirkin hakikati bize açıklanıyor. Şirkin hakikati ibadette şirk. O zannediyor ki Allah'a ibadet edin emri başka bir emir, Şirk koşmayın nehi başka bir nehi. Şirk koşmak nedir diye sorulunca Allah'tan gayrısına ibadet etmektir cevabını vermiyor onun için. Ne cevabını veriyor? Ya işte iki Allah var demek. İki yaratıcı var demek. Evet bu da bir şirktir. Fakat Kur'an'da çoğunlukla söz konusu edilen şirk denildiğinde ilk akla gelen Resullerin davetine konu olan Nuh Aleyhisselatu Vesselam'dan beri kıyamete kadar sürecek olan şirk nedir? İbadette şirktir. Yüce Allah Azra ve Celle'den gayrısına ibadet etmek şeklindeki şirk. Onun için Allah subhanehu ve teala buyuruyor ve abudullaha Allah edin hemen arkasından ibadetle ilgili nehi geliyor. وَاَبُدُ اللّٰهَ Allah'a ibadet edin. وَلَا تُشْرِكُ بِهِ الشَّيْعَى O'na hiçbir şeyi yani ibadette ortak koşmayın. İbadette hiçbir kimseyi O'na denk, O'na benzer edinmeyin. O'na ibadet edermiş gibi Allah'tan gayrısına asla ibadet etmeyin. Ulema diyor ki buradaki şey şey bir تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ Şimdi tabi Arapçada eliflam takısı var. Bu eliflam takısı bir şeyi belirli kılmak için marife diyorlar buna. Bir şeyi belirli kılmak için. Eğer bunun başına eliflam gelseydi nasıl olurdu mana? Ha, belirli bir şeyde Allah'a ortak koşmayı olurdu. Belirli bu şeyleri ee, şu şeyleri, bu şeyleri Allah'a ortak koşmayın olurdu belirli bir şey kast edilirdi. Mesela putları Allah'a koşma, ortak koşmayın. Eğer eliflam takısı gelseydi böyle anlaşılabilirdi. Eliflam takısı gelseydi putları Allah'a ortak koşmayın anlaşılabilirdi. Yahut melekleri Allah'a ortak koşmayın diye tek bir mana anlaşılabilirdi. Fakat ulema diyor ki buradaki şey eliflam takısıyla gelmemiş marife olarak gelmemiş. Ne olarak gelmiş? Ne kral olarak gelmiş? Mana nasıl olmuş? Umum. Hiçbir şeyi, umum. Ne bir meleği, ne bir nebiyi, ne bir insanı, ne bir cinni, ne putu, ne ağacı, ne taşı ona ortak koşmayın. Hangi hususta? İbadet. İbadet hususunda. Asıl şirk budur. Şirkin genel tarifi biz daha önce görmüştük başka derslerimizde. <gülüyor> Neydi şirkin genel tarifi? Allah'a Allah'ın hakkı olan bir şeyde birisini veyahut Allah'ın hakkı olan ibadette birisini ona ortak veyahut Allah. denk tutmak. Allah'ın hakkı olan bir şeyde Allah'ın hakkı olan bir şeyde başkasını ona denk ve ortak tutmak şirk. Bu şirkin umum tarifidir arkadaşlar. Ne tarifiymiş? Umum tarifi. Bu tarifin içerisine rububiyette şirk de girer, esma ve sıfatta şirk de girer, uluhiyette şirk de girer. Allah'ın hakkı olan bir şeyde mesela hüküm koymak kimin hakkıdır? Allah'ın hakkıdır. Öyle değil mi? Kevni hükümler nasıl Allah'a aitse, şer'i hükümler de ona aittir. Başka birisi Yüce Allah Azze ve Celle gibi hüküm koymaya kalkışırsa, insanların hayatını düzenleyici hükümler vaat hükümler ortaya atmaya kalkışırsa bu adam ne yapmış olur? Allah'ın hakkı olan bir şeyde kendisini ona ya da bir başkasını ona denk ve ortak tutmuş olur. Bu nedir? Şirktir. Bu şirkin umum tarifi. Allah'ın hakkı olan bir şeyde başkasını ona ortak ve denk tutmak. Şirkin umum tarifi. Bunun içerisine uluhiyette şirkte girer, rububiyette şirkte girer. Mesela bir adam dese ki kainatı yöneten iki ilah var. Bu da şirktir. Öyle değil mi? Evet. Nedir? Hangi şirktir? Allah'ın rububiyetinde şirktir. Arkadaşlar, şirk kelimesinin umum tarifi bu. Fakat şirk kelimesinin mutlak olan, mutlak olarak geçtiği zaman mutlak olarak geçtiği zaman hangi şirk kastedilir? İbadette şirktir. Çünkü rasullerin kendisi için geldiği hedef ve maksat ibadettir. Rasullerin kendisi için geldiği hedef ve maksat ibadettir. Ve kavimlerin şirki Nuh aleyhissalatu vesselamdan beri ibadette şirktir. Kavimlerin şirki Nuh aleyhissalatu vesselamdan beri ibadette şirkdir. Tevhid kelimesi de mutlak olarak geçtiği, kullanıldığı zaman hangi tevhid kastedilir ibadette. İbadette tevhid. Yani <gülüyor> uluhiyette tevhid kastedilir. Evet, bu ayetleri geçen hafta okumuş, hücumuz yettiğince biraz açıklamaya çalışmıştık. Şimdi devam edelim. Buyurun. Ali Mes'ud anhu من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتنوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطنه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم فاقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وَفَوْلَكَانَ رَوَنَ مَن يَذَرُ بِالْقِسْ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِّنُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى الله اللَّهِ وَبِأَحْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَصْوَاتَ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُولَ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ El'am suresi 153. 151. ayette 153. ayette İbn-i Mes'ud radıyallahu anh şöyle der İbn-i Mes'ud radıyallahu Sahabe-i kiram radıyallahu anhum ecma'inin önde gelenlerinden oldukça değerli, oldukça kıymetli bir sahabe. Ebu, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh diyor ki, biz Yemen'den geldiğimiz zaman İbni Mesud'u Resulullah'ın ev halkından zannederdik. Onun yanına sıklıkla girip çıkmasından ötürü i̇bn Mesud radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'deyken daha genç yaşta iman etmiş onunla birlikte erdiyetlere katlanmış Habeşistan'a hicret etmiş Bedir'deyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunmuş birisi bir daha böyle <gülüyor> gelmesin de <gülüyor> Çünkü tek kişi halkanın ortasına oturmak haramdır. Ee, şöyle şöyle gelin. Burası daha münasib. Yok genişletmektense böyle yakına gelin. Yakına. Ee, Habeşistan'a hicret etmiş. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Bedir'de bulunmuş. Ee, Ebu Cehli katletme şerefine ulaşmış. Ee, ve ganimetini de o almıştır. İki çocuk onu yaraladı. İbni Mesud onu katletti. Ve ganimet onun üstündekini de o aldı. Ve Uhud da Resulullah ile birlikteydi. Ve Hendek de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Sahabe-i kiramın büyük alimlerindendi. Büyük alimlerindendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuma hususunda ümmetine onu tavsiye etmiştir. Yani Kur'an'ı onun gibi okuyun. Kur'an'ı ondan öğrenin diye. Çok sayıda hadis rivayet etmiştir. 800 küsur hadis rivayet etmiştir. Bununla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispet ederek bir sözü nakletmeye çok korkardı. Çok çekinirdi. Hatta ona talebelik yapmış tabiinden birisi diyor ki ben İbn Mesud'un yanında bir sene boyunca gittim geldim hiç görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu diyerek bize bir şey aktardı. Eğer illa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey aktaracak olsa heyecana kapılırdı. Terlerdi. Yüzünün rengi değişirdi ve derdi ki: "Fima qal au Bu da ondan kalmış. Yani hemen hemen böyle Yaklaşık olarak böyle buyurdu. Hatta böyle buyurmuş olmasını ümit ediyorum derdi. i̇bn Mesud radıyallahu anh hakkında hadislerde birçok fazileti, değerli, üstünlüğü sabit olmuştur. Ömer radıyallahu anh ona çok değer verir. Onu küfeye gönderdiği zaman küfe şehrine gönderdiği zaman küfelilere hitaben mektup yazdı. Dedi ki, ona olan şiddetli ihtiyacıma rağmen, sizi kendi nefsime tercih ederek onu size gönderiyorum. Ömer radıyallahu anh İbni Mesud'un reylerine değer verirdi, kıymet verirdi. Onu çok severdi. Abdullah İbni Mesud radıyallahu işte hicri 30 küsüre kadar şu anda unuttum. Küfe'de yaşadı ve orada vefat etti. Orada ilmi neşretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu hadisleri rivayet etti. Ümmete hizmet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında onun iki bacağı mizanda uhuttan daha ağırdır buyurmuş. Bir defasında misvak ağacından misvak misvak kopartmaya çıkıyor. Oldukça zayıf birisi. Rüzgar esiyor düşecekmiş gibi oluyor. Bacakları falan gözüküyor. Görüyorlar birkaç kişi orada. Diyor ki İbn Mesud'a mı görüyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İbni Mesud'a mı gülüyorsunuz? Vallahi onun o iki bacağı Uhud'da Nizanda nizam, Uhud'dan daha ağırdır. Hatta İbni Mesud radıyallahu anh Bacakları e, Zayıf olduğundan Çirkin gözüküyormuş. Birisine Birisini görüyor diyor ki Kaldır o eteğini. Kaldırıyor, kaldır daha diyor, kaldırıyor. Diyor ki dizi, e, baldırının yarısına kadar paçalarını kaldıttırdı. o adam dedi ki, ama seninki baldırın yarısında değil, seninki şeye kadar, incik kemiğine kadar, incik kemiğinden aşağısı zaten haram. Seninki incik kemiğine kadar, bana ne? Baldırımın yarısına kadar kaldırdım. Ona dedi ki çünkü sünnet budur ve benim ayaklarım çirkin. Ben ise insanlara imamım dedi. Namaz kıldırıyorum dedi. Onun için böyleyim dedi. Neyse İbn-i Mesud'u çok uzunluyordum. Buyurun. Kim üzerinde? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi mühri bulunan en son vasiyetine bakmak isterse şu ayeti okusun. Şimdi tabi alimler İbn Mesud radıyallahu anh'ın bu sözündeki kastı üzerinde durmuşlar. Ne demek istiyor Abdullah bin Mesud radıyallahu an? İlim sahiplerinden bir kısmı diyor ki arkadaşlar Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın bu sözüyle vurgu yaptığı, katlettiği şey şu Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor bunu Bukhari kaydediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceği zaman dedi ki getirin size bir şeyler yazayım o zaman sahabe ikram radıyallahu anh ihtilaf ettiler işte bir kısmı dedi ki şu anda baygınlık geçiriyor. Bir kısmı da dedi ki hayır getirin Resulullah istedi. Böyle aralarında tartışınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki çıkın dışarı benim yanında tartışmayın. Abdullah ibni Mesud radıyallahu anh ilim sahiplerinden bir kısmı diyor ki bunun üzerine bunun üzerine Dedi ki, eğer sizden birisi üzerinde Resulullah'ın nuru olan en son vasiyetini görmek istiyorsa şu ayetleri okusun. Yani insanlar tabi merak ediyorlar. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi vasiyet edecekti, neyi yazacaktı, neyi söyleyecekti, ümmetine son olarak neyi haber verecekti? Bunun üzerine Abdullah İbni Mesud ne diyor? Diyor ki eğer sizden birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde mührü bulunan vasiyetini görmek istiyorsa yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde mühr bulunan bir vasiyeti söz konusu değil arkadaşlar. Böyle bir vasiyeti yok. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki eğer böyle bir vasiyet görmek istiyorsa işte buna bak kimi ilim sahipleri böyle diyor kimi ilim sahipleri de bu olayla ilgisi olmaksızın i̇bn Mesud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ömrünün sonunda halka söylemek istediği veya söylediği okuduğu şeyin bu olduğunu söylüyorlar ve diyorlar ki bu yani adeta üzerinde Resulullah'ın mührü bulunan, değişmeden, tebdil edilmekten, tavhir edilmekten, korunmuş olunan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından mühürlenmiş ve kapatılmış olunan vasiyet bu vasiyettir. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh böyle dedikten sonra ne diyor? Eğer sizden birisi bunu görmek istiyorsa ne yapsın? Şu ayetleri okusun. Niçin? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten bize Kur'an'ı vasiyet etmiştir. Kur'an'ı bırakmıştır. Ve buyurmuştur ki, size bir şey bırakıyorum ki ona sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. O Allah'ın ipi olan Kur'an'dır. O Allah'ın ipi olan Kur'an'dır. Evet. Bakalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adeta mühürlü olan vasiyeti neymiş? Peki gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Evet. Yüce Allah azze ve celle <gülüyor> peygamberine emrediyor de ki, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adeta üzerinde mührü bulunan vasiyeti bu. Ve bizim kitab-ı tevhid kitabımızda okuduğumuz kitab-ı tevhidde ilgili olan ayetin kısmı burası. Ayetin kitab-ı tevhid ile ilgili olan kısmı burası. Ey Muhammed de ki gelin size Rabbiniz yani sizi yaratan yoktan var eden kevni ve şer'i hükümlerin sahibi haram kılan helal eden hüküm koyan Rabbiniz neleri neleri haram kılmış gelin size okuyayım ne buyuruyor Eyüce Allah Azze ve Celle ella tuşriku <Sessizlik> bihi şey'a. Ona hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi ortak koşmayın, ortak tutmayın, ortak edinmeyin. Ona hiçbir kimseyi denk tutmayın, ortak edinmeyin. Yüce Allah Azze ve Celle'nin bütün insanlara, bütün kitaplarda, bütün rasuller aracılığıyla haram kıldığı haramların en büyüğü Nedir arkadaşlar? Şirktir. Bütün rasuller ve bütün kitapla işte bunun için gelmiştir. Şirki haram kılmak, şirkten yasaklamak, şirkten insanları sakındırmak. Allah Subhaneh ve Teala'nın şirkten daha büyük haramı, şirkten daha büyük bir günah, şirkten daha feci bir şenaat söz konusu değil. Şirkten daha büyük bir cinayet söz konusu olamaz. yüce Allah azze ve celle'nin haram kıldığı haramların en büyüğü şirktir. En büyüğü şirktir. Peki şirkin tarifi neydi? Dersin başında söyledik. Yüce Allah'ın hakkını... hakkı olan bir şey. Buyur al. Allah'a olan Allah'a Allah. Evet. Allah'ın hakkı olan bir şeyde başkasını ona ortak tutmak, denk tutmak. İşte şirkin tarifi budur. Fakat ne dedik? Şirk mutlak olarak geçtiği zaman çoğunlukla neyi kast edilir? İbadette şirk kast edilir. Demek ki bihi şey a Allah tuşluku bir şeya ibadette Allah'a başkasını denk tutmayın demek. Allah Azze ve Celle'den gayrısına ibadet etmeyin demek. İbadetin tarifini öğrenmiştik. Yani Yüce Allah'tan başkasına sığınmayın, Allah'tan başkasına yalvarmayın, Allah'tan başkasına el açıp dua etmeyin, Allah'tan başkasına secde etmeyin, hikmet etmeyin, Allah'ı tazim ettiğiniz gibi başkasını tazim etmeyin. Sadece ibadet değil, Sığınmayı, istiğaneyi, yardım istemeyi Allah'a yapın, Allah'tan yapın. İşte va Allahu shukri bihi şeya ayeti bu. Ve bizim Kitabet tevhidle ilgili arkadaşlar e, delil olan taraf bu ayette Kitabet tevhidle ilgili delil olan taraf hangi buyruktur? Allah tuşhiku bihi şeya buyruğu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 Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size iyice düşünesiniz diye bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Subhanallah. Ona uyun. Ondan başka yollara uymayın. Enam suresi 151 153. ayet. Orada bir yanlışlık var 151-153. Evet orada yanlış mı yazılmış yanlış yazılmış 151-153 evet 151-153 Yüce Allah Celle, arkadaşlar bu 3 ayette birçok hususu söz konusu ediyor bu ayetlerde 10 şey var saydığınız zaman siz de görürsünüz. Bu üç ayette Allah subhanahu ve ta'ala on hususu emrediyor, vasiyet ediyor. Yüce Allah azze ve celle'nin bu vasiyetidir. Yani emridir. Bizim üzerimize kıldığı vasiyettir, emirdir. Aynı zamanda bu arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminde bu umete vasiyetidir. Bu vasiyetlerin ilki ve en büyüğü Allah'a ortak koşmayın. Yani Allah'tan gayrısına dua etmeyin. Allah'tan gayrısına el açıp yalvarmayın. Allah'tan gayrısından medet beklemeyin. Sadece Allah'a yönelin. Allah'a tapın. Allah'a ruku edin. Allah'a secde edin. İbadetinizi sadece Allah'a yöneltin. Allah'a bu gibi hususlarda başka hiç kimseyi denk ve benzer tutmayın. Burada ellati şriku bihi şey'a buyruğunda yine şey kelimesinin marife olarak gelmemesi biraz önce söylediğimiz ayette söylediğimiz şeyler bu ayet içinde aynı geçerlidir. Yani ayet mutlaktır. Hiç kimse Yüce Allah Azze ve Celle ile birlikte ibadete layık değildir. Olamaz. Evet. <gülüyor> devam edelim. Muaz bin Cebel'e Evet. evet. <gülüyor> an Muaz bin Cebel'in radıyallahu anhu kal. yine Muaz bin Cebel evet Arapça'yı oku peki. Kuntu radifell nebiyye sallall nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala himalin fekale li, يا معاذ أتدري ما حق أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به şeyen. "Kötü. Afra ubşırın nafs. "Kötü. "Ubşırın nafs. yanlış yazmış oluyor. "Kötü. "Kötü. "Kötü. "Kötü. "Kötü. "Kötü. "Kötü. "Kötü. "Kötü. "Kötü. Ahrace Evet. Eee, donc. Evet. bin Cebel radıyallahu anhu şöyle anlatmaktadır. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oldukça gözde olan e, çok değerli sahabelerinden birisidir arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ona ne kadar değer verdiği ne kadar değerli bir sahabe olduğu zaten bu hadiste açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onu Yemen'e vali olarak göndermesi ona vasiyet etmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onun elini tutup ey Muaz vallahi ben seni seviyorum demesi Muaz'ın değerini gösteren oldukça önemli hadisler. Muaz bin Cebel'in elini tuttu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve buyurdu ki Vallahi ey Muaz ben seni seviyorum. O, o da dedi tabi ben de seni seviyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine buyurdu ki her namazın sonunda şöylece dua etmeyi terk etme, bırakma. Yani selamdan önce Yaptığın dualardan biri de şu olsun. Allah'ım sana güzel bir şekilde ibadet etmek Allah'ım ma'inna alâ zikrika ve şükrika ve husni ibadetik. Seni zikretmek ve sana şükretmek hususlarında bana yardımcı ol. Bana yardımcı ol ki bana yardım et ki sana şükredebileyim sana zikredebileyim. Çünkü senin yardımın olmadan ben bunları başaramam. Benim bunları başaramam ancak senin yardımın ile mümkündür. Sen de bana yardım et, lütfet, tevfik ver, yardımını indir, seni zikredebileyim. Hangi hususta yardım isteniyor? Onu zikretmek, ona şükretmek ve ona güzel bir şekilde ibadet etmek için. Biz de arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve Muaz bin Cebel'e yaptığı bu tavsiyeye biz de uyalım. İnşallah bu duayı ezberleyelim ve namazlarımızın sonunda biz de okuyalım inşallah. Selam vermeden önce. <gülüyor> Selam vermeden önce. E, duanın yeri selamdan öncedir arkadaşımız. Duanın yeri selamdan öncedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra zikir yapmış ama hiçbir zaman hiçbir şekilde ondan namazdan sonra ellerini kaldırarak veya kaldırmaksızın dua makl olunmamıştır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, namazın sonunda e, namazdan sonra e, buyruklarında geçen duaların tümü selamdan öncedir. Selamdan önce. Yani attahiyyatu ve salli barikten sonra, bir de dört şeyden Allah'a sığındıktan sonra, bunları terk etmeyelim, e, attahiyyatu zaten bunları terk edemezsiniz, salli barik ve e, dört şeyden Allah'a sığınmak da oldukça kuvvetli bir sünnettir veya vaciptir bazı alimlere göre. Allahümme inne euzubike min azabin nar <gülüyor> ve euzubike min azabil qabr ve euzubike min fitneti mesihut teccal ve euzubike min fitneti nahya vel mamad. Eşik rivayet şekilleri var. Bu dört şeyden Allah'a sığınmak. Ondan sonra duayı artırın. Dilediğiniz kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada mutlak olarak duayı tecviz etmiş, tavsiye etmiş. Yani mutlak olarak duayı tavsiye etmiş, izin vermiş. Duaya atırmak lazım. Ne ile dua ederiz? Bugünkü halkın okuduğu Rabbena atina, Rabbena firlana, bunlar da olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nakledilmiş diğer dualar da olur. Hıstın üstünden açacağız, Arapçasını hüzeleyeceğiz. Evet buyurun devam edelim. Bir merkez üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında oturuyordum. Evet. Şimdi bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merkez üzerine. Tahayyül edin. Yani gözünüzün önüne getirin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merkebin üstünde. Gözünüzün önünde canlandırın. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yüksek tevazusuna delalet edin. Bir merkebe binmiş. Ve merkep, merkep eşek. Ve eşeğin üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve daha ötesi arkasına da mağaza almış iki kişi eşeğin üstünde gidiyorlar hatta şimdiki Davut Tevhid'in mesailini okurken orada göreceksiniz ulema bu hadisten bir eşeğe iki kişi binebilir diye cevap çıkartmışlar yani hiç kimse bunun aklını iddia edemez çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüksek tevazusuna delalet ediyor. Hem eşeğe biniyor hem de terkisinde düşün yani yani bu araba da değil. Yani e, bir e, bedensel temas var yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sahabesiyle e, yakındı. Onu terkisine almış. Yani tabi olayın daha geniş yönünü bilmiyoruz. Yani Resulullah'ın artık omuzlarından mı tutuyordu? Öyle ya. Sırtından mı tutuyordu? Yani demek istediğim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle ne kadar hemhal, ne kadar iç içe, onlarla ne kadar beraber, onlarla ne kadar birbirlerini çok seviyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özel bir bineği yok. Özel havlusu yok. Oturduğu özel bir yer yok. İnsanlar ee, o girdiği için mescide veya bir yere girdiği için ayağa kalkmıyorlar. Çünkü yasaklanmış. Bütün bunlar ve buna benzer hususlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin telazusuna delalet ediyor. Eğer insanlardan birisi bu şekilde bir hürmete layık ise o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmalıydı. Yani özel bineyi özel insanlardan ayrı diğer insanlarla hemhal olmayan insanların ona ulaşamadığı öyle yani şimdi bazı insanlar var insanların önderleri olmuşlar veya önderliğe liderliğe soyunmuşlar onun peşinden gidenler hayatları boyunca belki onu birkaç kez görebiliyorlar ve katiyen onlarla bir başkasının bu şekilde bir pozisyonda olduğu düşünülemez yani. Mesela koluma girdiği öyle mi? Aklın ucundan bile geçmez öyle bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oldukça mütevazidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara kibretmiyordu. İnsanlarla beraber bir hadis ezberlemiştik. Ebu Kata bir hadisi. Nasıl diyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ebu Kata nasıl diyordu? Diyordu mescide gittim. Baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında oturuyor. Bu da onun tevazusuna delalet ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte oturuyordu. Onlardan ayrı, onlardan özel bir makamı yoktu. Özel oturduğu bir yeri de yoktu arkadaşlar. Ha bu hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tevazusuna delalet ediyor. Hem de Muaz'ın şerefine delalet ediyor. Muaz'ın izzetine Muaz'ın Resulullah katındaki değerine delalet ediyor. Ne kadar değerli bir sahabe ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu terkifine almış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi yine hatırladım beni mustalık razıresinden dönerken biraz geri kalıyor zaten birçok kere o ashabını arkadan takip ederim biraz geri kalıyor Cabir bin Abdullah radıyallahu anh da geri kalıyor ikisi devenin üstünde başlıyorlar sohbeti ey Cabir diyor deven güzelmiş diyor ki güzeldir ya Resulallah iyi koşar falan diyor onu bana satar mısın diyor satarım ya Resulallah yani Resulallah sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin arasındaki ilişkiye bakın arkadaşlar ilişkiye bakın bu bizim için ne büyük bir örnek Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ama diyor çok paradır ya Resulallah falan pazarlık yapıyorlar ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deveyi satın alıyor daha sonra diyor ki e, deveni bırak paranı gel al. E, deveyi bırakıyor. Parayı gel, almaya geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parasını veriyor. Diyor ki bu deve de senin olsun. Devesini ona tekrar geri veriyor. <gülüyor> Cabir radıyallahu anh bunu hatırlarmış. demiş o sohbeti hiç unutmuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla böyleydi arkadaşlar. Yüce Allah Azze ve Celle bize de cennette onunla konuşmayı, beraber bulunmayı, sohbetinde bulunmayı nasip Evet. Ve Muaz'ın şerefi. Muaz ne kadar değerli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu merkebin sırtına almış, onunla beraber gidiyoruz Bana ey Muaz Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ve kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Biliyor musun? Dedi. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilirler dedi. Evet. Burada bir adet var arkadaşlar. Resul sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir hususta sahabesine sorunca eğer onu bilmiyorlar ise sahabe nasıl cevap veriyordu? Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap veriyorlardı bu talebenin hocasına karşı takınması gereken edebi bize öğretiyor talebenin hocasına karşı takınması gereken edebi bize öğretiyor hoca sorduğu zaman bir soru eğer bilir ise cevaplaması lazım bilmiyor ise Allah bilir demesi lazım Allah bilir böyle demesi lazım çünkü bu edektir Edepten mahrum olan her türlü hayırdan mahrum olur arkadaşlar. Bir insan dinlemez ise, acelecilik eden ise, edepli olmaz ise hayırlardan da mahrum olur. Edep'i bizzat Allah Subhanahu ve Teala emrediyor. Açın Hucurat Suresi'ni okuyun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile hangi edep ile konuşmak lazım? Bizzat bunu Allah Subhanahu ve Teala emrediyor hangi vakitlerde ananın, babanın odasına girilir, girilmez, bunu Yüce Allah Azze ve emrediyor. Bakın, bazı şeylerin dinimizden bazı şeylerin açıklanması hangi neye bırakılmış? Sünnete. Mesela namazı bozan şeyler, abdesti bozan şeyler, bunların tafsili, yani açıklaması Kur'an-ı Kerim'de var mı? Yok. Yok. Bunların tafsili, yani açıklaması, hadislere bırakılmış. Şimdi, edep kaideleri Yüce Allah Azze ve Celle zaten Resulünün lisanıyla bunu açıklamış. Kendi kelamıyla da bunu açıklayarak edepli olmayı kendi kelamıyla da açıklayarak edelin önemine işaret buyuruyor Yüce Allah. Değişik edep kurallarını Kur'an-ı Kerim'de vaat ediyor. Mesela, ana babanın ona, anne babanın odasına hangi vakitte girilebileceği. Hangi vakitte girilir? Hangi vakitte çıkılmaz? Resulullah sallallahu aleyhi ve evine girdiğiniz zaman oturup kalmayın buyurur. Sohbete dalmayın buyuruyor yüce Allah'ın dileği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ettiğiniz zaman şöyle hitap edin buyuruyor Allah'ın dileği. Öyle değil mi? Aynı edetlerle edeplenmemiz lazım. Bizden büyüklere hitap ettiğimiz zaman seslendiğimiz zaman edebimizi takınmamız lazım hayamızı takınmamız lazım edepli ve hayalı olmamız lazım Çocuklarımızda da güzel bir edeb ile sesleneceğiz konuşacağız büyüklerle de güzel bir edeb ile seslenip konuşacağız arkadaşlar Müslümanın ağzına lan, lun, eşek keserim seni veya sövmek yakışmaz arkadaşlar kimin ağzına yakışır? münafığının ağzına yakışır. Kaba sözlüler ya da münafıklar nasıl olurlar? Tıpkı Resul sallallahu aleyhi ve vasfettiği gibi kaba sözlü olurlar. Yüce Allah azze ve celle buyuruyor seslerin en çirkini eşeğin sesidir. Sesi yükseltmek, bağırmak, kavga etmek, tartışmak bunlar makbul davranışlar değil. Abi ben bırakamıyorum işte. Bağılmasam rahatlayamıyorum. Bırakacaksın. Eğer iman sen, kötü sözü, kötü davranışı, kalp kırıcı sözleri ve davranışı bırakacaksın. Kime karşı? Eşine karşı. Kime karşı? Anne babana karşı. Her anne babana karşı. Allah Subhanallah işte iki ayettir okuyoruz. Ve bil valideyni ihsanı. Heh, bak Subhanallah. V. V. Gava Rabbuk Allah tağbudu illa iyyahu. V. V. insan. Bu bir ayet okuduk. Sonra peşinden bir ayet daha okuduk. Neyi diyor? Allah tuşruku bhi sheya. Allah hiç şey koşmayın, ortak koşmayın. Hemen peşine ne geliyor? Hemen peşine. V. V. Waladeyni insanın. Ve anne babamza ihsan edin. وَقَذَا رَبُّكُمْ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ ayetinin peşinde Yüce Allah Azze ve Celle onlara ihsanın nasıl yapılması gerektiğini de bize açıklıyor. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılığa, ihtiyarlığa ererler ise onlara öf deme. Onlara öf deme. Öf demek haram olduğuna göre dava katmak, kötü sözler söylemek, onların kalplerini kırmak nedir? Terk edeceğiz. Eğer iman ehliysek terk edeceğiz. Dava adamı terk edeceğiz. Abi, dava adamı davası için canını verir. Çok samimi bir arkadaştır. Gece üstte telefon aç, hemen koşar gelir. Dava adamları Allah'ın emirlerini yerine getirmeyle belli olur. İslam'da öyle bir dava adamlığı vava adamlığı yok. O komünistlerde var. Komünist kendisini yakıyor ya. Davası uğruna kendisini yakıyor. Öyle bir dava adamlığı yok. İslam'da arkadaşlar şunu iyi belleyin. İslam'ın özü her bireyin her ferdin fert ve fert Yüce Allah Azze ve Celle'ye ihlas ile bağlanmasıdır. İslam'ın özü budur. Birileri bazı ilke ve kaideleri kutsallaştırmış, o ilke ve kaideler uğruna fedakarlıktan kaçınmıyorlar ve buna dava adamlığı diyorlar. Bu İslam değil. İslam, İslam'ın temeli ve özü bireylerin yani fertlerin fert fert Yüce Allah'a ihlas ile bağlanmasıdır. Secdesinden lezzet almayanın dava adamlığını çöpe, hiçbir işe yaramaz. Yüce Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmeyen, Allah Subhanahu ve Teala'yı anmaktan hoşlanmayan, Yüce Allah Azze ve Celle'nin zikrini sevmeyen bir kalbe sahip isem senin dava adamlığın yeri çöplü. Öyle bir dava adamlığı yok İslam'da. bize nasıl diyorlar? Birisini övmek için bir şey diyorlardı da. Tevhidi Müslüman. Yok yok. Tevhidi Müslüman. Bir bir şey daha diyorlar. Delikanlı. Ha. Delikanlı çocuk abi. Diyor ki delikanlı çocuk. Ya. Şakir delikanlı çocuk. Yahu delikanlılık nerede belli olur? Resulullah sellem buyuruyor ki pehlivan yani delikanlığın Türkçesi güreşte <gülüyor> rakibini yere çalan değil kızdığında nefsini yere çalandır yaklaşık olarak hadis bu manada kızdığında nefsini yere çalandır <gülüyor> öfkesini yetendir yani. ki öfkesini yenendir Öfkesini, öfkeni yeneceksin, nefsini yere çalacaksın. Tirmizi'de hadis o, sayın hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşık olarak buyuruyor ki, kıyamet günü bir adam çağrılır. Nasıl adam? Öfkelenmiş, gazaba gelmiş, ve gazabının gereğini yerine getirebilecek iken, öfkesinin gereğini yerine getirebilecek iken, kendisine hakim olmuş tamam. yani sen öfkeleniyorsun hükümetse e, öfkenin gereğini zaten yerine getiremiyorsun da <gülüyor> öyle değil mi ha, bu başka ama öfkelenmiş mesela çocuklar <gülüyor> yok <gülüyor> arabayla gidiyorsun çocuklar taşır cam kırıldı öfke gazop sen de arabayı çektin kenara indin aşağıya çocukların yani öldürebilirsin, boğabilirsin. Ev de yok etrafta. Bu çocuklar bu evlerin saygı şeyi de değil. Ha. İki tane patlatayım ama hakim oldun öfkeni. Ya da evde hanım tam gazaba geldin bir tuz koymuş yemeğe yemek tuz olsun Ya da yemek pişirmemiş. Sen de çok açsın. Akşama kadar çalışmışsın. Ha, i̇çeri girdin bir de senin burada hizmetçi mi var diyor, bir de ukalalık yapıyor. <gülüyor> Lan ben belirtimim <veresinin> var ya. <gülüyor> o zaman bu hadisin müjdesini elemiş. Bak diyor öfkelenmiş, öfkesini yerine getirebilecek iken <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> neyse diyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi buyuruyor ki kıyamet günü bu adam çarpılacak. Ve cennetin hurileri önüne konulacak. Dilediğini seçmekte serbest bırakılacak. Allah Allah. Allah Allah. Dilediğini seçmekte serbest bırakılacak. İşte bu. Allah. Subhanallah. Efmeyi mi istersiniz, sarışın mı istersiniz? Nasıl istersen. Ben iyi gözlü severim, ben Ceylan gözlü severim. Ben Japon tipli severim, nasıl istersin? <gülüyor> <Hepinden olmaz mı? gülüyor> Hepsinden Allah mı? Hepsinden Allah mı? Onun için ve bil validini ihsan. Bizim en en son sinirleneceğimiz kim? En son öfkeleneceğimiz kim? Ve bil validini ihsan. Anlamı bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Amin, amin, amin. Allah Allah. Dedi ki de, ya Resulullah hayırdır. dedi ki Cebrail geldi üç duay. Kısacası <gülüyor> üçüncü dua her kimin yanında anne babası ihtiyarlar ise anne babası el kaldır. Ya da sadece anne ya da sadece baba. Çoğunluğumuzun ki yaşıyor. Çoğunluğumuzun ki yaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve ne buyuruyor? Yanında ihtiyar annesi baba babası olduğu halde cenneti kazanamayanın burnu yerde sür. Yok şaşılacak bir şey. Ulan anamız babam yani kıyamet günü değiller ki adama. Ulan bizim anamız babamız olamadı, olmadı cennete kazanamadı. Ben doğduğumda ikisi de ölmüştür. Sen niye cenneti kazanamadın? Anam babam var mı cenneti kazanamadın? E, senin yerin cehennem kardeşim. Yani senin hakkın bu. Anam baban da var cenneti kazanamamışsın. Yani bu imkansız bir şey. Demek ki adam layık değil adam değil cennetin adamı değil baksana büyük fırsat doğmuş iki mendil alacak cennete kazanacak bir telefon açacak cenneti kazanacak bizim arkadaşlardan birisi şimdi Türkler şey çıkartmış ya bir kişiyi ararsan yüzde yetmiş indirimli üç kişiyi ararsan yüzde ellişer indirimli falan ama bir sabit kişiyi seçeceksin kimi seçmiş Dedi ben birisini seçtim. Dedim üç kişi niye seçmedi? Yok dedi ben birisini seçtim. Dedim ki hatunu mı seçtin? Şimdi muakul olan oydu bana göre. Eşini seçmesi lazımdı. Yok dedi anamı seçtim. <gülüyor> <gülüyor> e dedim anamla ne konuşacağız? <gülüyor> Adam anahtığından ne konuşur ya? Yüzde yetmiş beş indirim veriyor e, Türk sana. Adam anasından ne konuşur ki? Ben açıyorum, selamünaleyküm aleyküm. Ee, neydi siz? Daha daha nasıl? Havalar nasıl? <gülüyor> adam, bak, kaybolmuş. Diyor ki, sık sık arar, sık sık arar. İşte sana cennetin yolunda koşan adam. Cennetin yolunda koşuyor. Belki kendisi de habeder değil, ama cennetin yolunda koşuyor. Yani çok dikkat üzerinde durmanız gereken bir nokta. Yüce Allah Azze ve Celle bu usta benim nefsimi de ıslah etsin. Her birimizi ıslah etsin. Şirk nehyediliyor. Tevhid emrediliyor. Hemen bu emrin akabinde anne babaya ihsan emrediliyor. Bunun tek bir istisnası var. Tek bir istisnası. Buradan da şirkin şeyini anlayın. Tek bir istisnası var. Yüce Allah azze ve celle buyuruyor ki eğer küfrü imana tercih etmişlerse o zaman bütün hakları hukukları bitiyor. Buyuruyor ki sen iman eden bir toplumu babalarına ve kardeşlerine sevgi beslerken göremezsin. Eğer onlar küfrü imana tercih ediyor iseler şirki tevhide ediyor ediyorlarsa sen göremezsin onları. Doğru. Onlara sevgi beslerken, mevhat ederken, sevgi beslerken. Yani bu hocam, burada bu şeyler mümin anne babaya için mi geçer mi yoksa? Gidip anaınızı, babanızı tekbir etmeyiz Hayır da gerçekten yani şey olan anne babalar da var yani. yani Şirk ve küfür ehli. Şirk ve kısır ehli. Onun dışında annesi, babası, babası döver, babası söver. Çocukluğu. Çocukken beni hep hep döverdi. Bunların hiçbirisi bizim iftiramızı alıkoymaz. Fakat şey yani e ehli olmayan bir anne anne veya babası. olmayan yok ki. Yani bu örneği vermedik. Ehliyet tevh... aranızda müşrik babası olan yok yani. Yok ki. Ya varsa ne olacak hocam? Ya, ya ben bunun istisnasını şunun için... Hayır ona, e, şey yapmak yani buğuz etmek... E, Yok merhamet çıkarsın. caiz, mevettet caiz değil. Merhamet caizdir. Yani sen şimdi sokakta gördün araba erdi kediyi, merhamet ediyorsun. Merhamet caizdir. Ve yine ikram caizdir. Sahip bu tuturuyorum abi. Ha? Yani... Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, işte kardeşimizin okuduğu ayetlerde, eğer onlar sana çift koşmayı emrederlerse onlara itaat etme. Ama onlara ikram et. Onlara ihsan et. Çünkü onlar sana ihsan etsidir. Yüce Allah Azze anne babaya ihsan etmeyi haram kılmıyor. Yalnız eğer küflü imana tercih ederlerse mevetteti caiz kılmıyor. Fakat merhamet etmen caizdir ve onların hidayeti için fikretmen, onlara ikram etmen, onlara ihsan etmen bunların hepsi caizdir. Özellikle davet fikriyle yapman lazım. Onların hidayeti fikriyle yapman lazım. Çünkü dünyevi ihsanlarda bulunup ahiretlerini düşünmemek olacak şey değil. Evet. evet özür hatta inşallah bu hususta onlara nasıl dua edilmesi gerektiğini emrediyor. Rabbirhamhum makam wa rabbaya taghira. Evet. Evet. Aynı o da e, şeyde geçiyor. Vaka rabbukum Allah'a t'abudu illah iyahu ayetinin akabinde geçiyor. Şimdi. Evet. Evet. Eee edepli olacağız. Buradan girmiştik konu. Edepli olacağız. Talebe kocasına karşı nasıl edeb takılması lazım? Şahade-i Kiram radıyallahu anhümecma'in Resulullah'a o edebi takınarak göstermiştir. Onun için bildiğimiz bir husus sorulursa cevap verir. Bilmediğimiz bir husus sorulursa Allah bilir deriz. Allah bilir. Şahade nasıl cevap verirdi? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bize de bilmediğimiz bir husus sorulursa diyeceğiz ki Allah bilir. Bu husus şeriat ile ilgili ise o bilmediğimiz husus Şer'i ilimler ile ilgili ise Allah ve Resulü bilir dememiz de caizdir. Bunu inşallah ileride zaten bunun dipnotu var. Ee, burada bir şey daha var bize ders olarak. Bilmediği hususlarda kişinin bilmiyorum demeyi öğrenmesi bilmediğimiz hususlarda bilmiyorum diye demeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar cehenneme cesaretli olmayalım. Her soruya cevap vererek kendimizi cehennem ateşine hazırlamayalım. Akıl yürüterek cevap vermeyelim. Şu bilmiyorum demeyi öğrenelim yani. Bilmiyorum demeyi öğrenelim. İmam Malik rahmetullar <gülüyor> aleyhine birisi gelmiş kırk mesele sormuş. 40 mesele, 40 meseleden dördüne cevap vermiş. Ödürlerine demiş la edri, la eddiyi, bilmiyorum. Soruyor, diyor ki bilmiyorum. Bir daha soruyor, başka bir mesela, bilmiyorum. O adam diyor ki, ben diyor, şu kadar şu kadar yerden yolculuk yapayım, geleyim, sana bu kadar soru sorayım, sen de la edri, la eddiyi di, öyle mi diyor? Malik de diyor ki, şimdi diyor, atına bin, memleketine geri dön, oradaki insanların hepsine dedi de ki, Malik'e kız, soru sordum, 36'sına bilmiyorum diyorum. İşte ulemanın edebi buydu, işte alimlerin edebi buydu. Onun için bilmiyorum demeyi bilelim, bilmiyorum demeyi bilelim. Kesinlikle akıl yürütme. Hadis aklınıza gelmiyorsa bilmiyorum deyin. Yani illa böyle ukalalık bilebilirsiniz. Aklımda bununla ilgili bir şeyler var ama. <gülüyor> <gülüyor> ee... <gülüyor> Gelmiyor, bilmiyorum. Ama bilmiyorum demek biraz utandırıyor ya. Ya biliyorum da şu anda hatırlayamadım. Ya bilmiyorum, bilmiyorum. Biliyordum, biliyordum, dur bakın, dur. Yok, bilmiyorum de, kurtul. Allah sana fark kılmamış. Ha, Allah kimi tehdit ediyor? Bildiği halde hakkı gizliğini tehdit ediyor. Sen bilmiyorsun, karıştırıyorsun, hadisi karıştırıyorsun, ayeti karıştırıyorsun. Bilmiyorum de, işin içinden çık. Evet, okualım. Biraz uzun sürdü de şu, şu hadisi bitirelim, Çünkü konu bitsin. Şöyle buyurdu. Allah'ın Resulullah buyuruyor. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı hiçbir şeyi ortak kılmadan ona ibadet etmeleri, kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayanlara azap etmemesidir. Bu muazzam bir müjde. Bu muazzam bir müjde. Gerçekten çok büyük bir müjde. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların Allah üstündeki hakkı. Subhanallah. Allah üzerinde bir kulun hakkı olabilir mi? Onu biraz sonra göreceğiz. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların Allah üzerindeki hakkı. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı neymiş? O'na hiçbir şeyi ortak koşmamak. Allah bunu istiyor. O'na ibadet etmeleri O'na ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak. Şey ortak koşmamak. Yani yine ibadet hususunda. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı bu. Yüce Allah ve Celle'nin istediği bu. Bir hadiste geliyor muhteremler. Yüce Allah ve Celle kıyamet günü getirecek. Kulu. O kul ile konuşacak şu anda hadisi tam hatırlamıyorum Yüce Allah Azze okula diyecek ki ben dünyadayken bunda bundan çok daha azını sen ben istemiştim. Ben dünyadayken bundan çok daha azını senden istemiştim. Ve demiştim ki hiçbir şeyi ortak koşma. Sadece Allah'a ibadet et ama sen bunu yerine getirmemekte diren. Ve okul cehenneme atılacak. İşte Allah hakkı. Bütün kitapların inme sebebi, bütün Rasullerin gelme sebebi, kainatın yaratılma sebebi. Allah'a ibadet edin ve başka bir kimseye ibadet etmeyin. İbadeti Allah'tan gayrısına yönetmeyin. Zor mu arkadaşlar? Yok, yok. Putlara ibadeti terk etmek. Allah'tan gayrı meleklere, peygamberlere, velilere, kabirlere, türbelere, putlara yalvarmayı, sığınmayı, medet istemeyi, el açıp e, dua etmeyi, terk etmek zor. ne yükü var? Şirkten uzaklaşmanın ne yükü var? Bakın Yüce Allah Azze ve Celle ibadetlerdeki eksikliği, kusurluğu affediyor. Ama eğer ibadeti ondan gayrısına yöneldiyseniz, teheccüd namazı kılmamış olabilirsiniz. Kılsak ne güzel. Ama cennete girersiniz teheccüd kılmadan. Pazartesi, perşembe oruçlarını tutmamış olabilirsiniz. Ama cennete girersiniz. Yani Allah'a ibadet emrini Resuller gibi Peygamberimiz gibi ayaklarınız şişene kadar yerine getirmemiş olabilirsiniz. var gibi yerine getirmiş olabilirsiniz. Getirmemiş olabilirsiniz. Şehitler gibi canınızı onun uğruna vermemiş olabilirsiniz. Hatılı kelam. Yüce Allah Azze ve Celle'ye ibadetinizde noksanlık, eşliklik belki o da bilir ama cennete girersiniz. Ama eğer ibadeti ondan gayrısına yöneltirseniz nedir ibadet? Dua. Nedir ibadet? İftiane. Yardım istemek. Ne bir ibadet istiğafa? Yardımı nasıl sığınmak? Ne bir ibadet istiğafa? Yani sığınmak. Eğer Allah'tan gayrısından medet bekler, yardım ister, el açıp dua eder Allah'tan gayrısının önünde, Allah'ın önünde olduğu gibi zillete kapılırsanız, zillete düşer kendinizi, kendinizi zillete düşürürseniz Allah'tan gayrısına ibadet ederseniz o zaman ebediyen cennete giremez. Yüce Allah Azze ve Celle bu kadar kolay bir şey istiyor kullarım. Bu kadar kolay bir şey. Zinayı haram kılması sizin ve toplumunuzun menfaatine. Hırsızın elini kesmeyi emretmesi bizim ve toplumumuzun menfaati uğruna. Yüce Allah Azze ve Celle asıl talep ettiği bütün rasullerini kendisi için gönderdiği Nuh Aleyhisselam niye geldi? Şuayt ve diğer peygamberler Hud, Salih, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen bütün peygamberler, bütün Resuller niçin geldi arkadaşlar? İşte bunun için geldi. Allah'ın insanların üstündeki hakkını açıklamak için. Allah'ın hakkı nedir? İbadet. Ve başkasına ona denk tutmamak. İbadet hususunda başkasına ona denk tutmamak. Denk kabul etmemek. Ya ey hoş anlatırsan da hocam. Böyle bir adam var mı yani? Ben hiç görmedim. Çık sokana herkes diyor ki sadece Allah'a ibadet edilir. Siz duydunuz mu Allah'tan başkasına ibadet edilir diyen? Yok. Yok. Yok. Eğer ibadet kelimesinin hakikatini bilseydiniz Allah'tan başkasına ibadet edenleri görebilirdiniz. İddia ile amel birbirini tutuyor mu? İddia ile amel birbirini tutuyor mu? Şimdi siz buradasınız. Yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın isminin zikredildiği bir mecliste, bir mescitteşsiniz. Kimileri de bu sabah otobüsleriyle, arabalarıyla bir yere akın ettiler. Niçin? Allah subhanehu ve teala o yerin faziletiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de ya da Resulullah'ın sünnetinde bir delil mi indirdi? Hayır, hayır. Sabahleyin ta kartaldan arabaya binip o kadar mazot yakıp e, Edirnekapı'ya Eyüp'e Eyüp, e, e, Eyüp Sultan'a gitmenin ne alemi var? Niçin gittiniz? Allah bunun hakkında Kur'an'da bir ayet mi indirdi? Niçin her sabah bunu tekrarlıyorsunuz? Her pazar sabahı niçin bunu yapıyorsunuz? Vay. Bunun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir nakil mi var? Bununla Allah'a yaklaşmak istiyorsunuz siz. Her gün kendi mahallendeki camiye gitmiyorsun. Her gün kendi mahallendeki camiye gitmiyorsun. Pazar günü abi pazar günü arkadaşlar toplanıyoruz. Ele bir bereket oldu. Ele bir bereket oldu. Ne bereket oldu? Ne bereket? Ne bereket? Gidiyoruz kahvaltı yapıyoruz güzel. Sabah namazını orada kılıyoruz. Bir de neler duydum? Aman ya Rabbi. Sabah namazını kılıyorlarmış. Sonra toplu halde imam önderliğinde gelip kabin önünde dua ediyorlarmış. Ha, tamam. La havle ve la kuvvete illa billah. Sübhan'ın. Allah'ın adına yemin olsun ki insaf edin. Allah'ın adına yemin olsun ki ey imamlar, ey vaizler, ey hocalar Allah kitapta böyle bir şey indirmedi. Resulüne böyle bir şey vahyetmedi. Böyle bir emir indirmedi. Size kim söyledi pazar günleri sabah namazına oraya gitmenin faziletini kim haber verdi? Kim böyle bir emir bildirdi size? Yüce Allah Azze ve Celle böyle bir şey emretmedi. <gülüyor> Abi ne günah var? Ne bir günah var? En büyük günah. Ekberul keba'ir. En büyük günah, en büyük cürün, en büyük ciyane, cinayet. Eğer sizin kalpleriniz, eğer sizin kalpleriniz arkadaşlar, İstanbul'da genelevi var, İstanbul'da fuhuş var, bilmem, Samandıra yolunun üstünde travestiler var, diye sıkıntı biliyor. Ama bundan sıkıntı dinliyorsa, Resuller niye geldi bilmediğiniz yüzündendir. Sizi cahil ilan ediyorum, eğer böyleyse kalbiniz. Siz Resuller niye geldi bilmiyorsunuz, bilseydiniz. Kazar günü sabah namazına oraya gidilmesi kalbinizi sıkardı. Travestiler değil, Allah'ın adına yemin olsun ki hiçbir günah Allah indinde şirke denk ve benzer olamaz. Hiçbir günah hakkında bana söyleyebilir misiniz? Yüce Allah azze ve celle buyurmuş bir günah hakkında şirk bir tarafa ben onu affetmeyeceğim. Var mı böyle bir günah? Yüce Allah azze ve celle herhangi bir günah hakkında buyurmuş mu? O günahı işleyene cennet haramdır. Şirk hariç. Yüce Allah Azze ve Celle hangi bir günah hakkında buyurmuş mu? Deve iğnenin deliğinden geçene kadar onlar cennete giremezler. Şimdi geç Deveyi iğnenin deliğinden geçir bakayım. Nasıl geçecek? Allah'ın adına yemin olsun ki deve iğnenin deliğinden geçene kadar müşrik cennete giremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Tevhid üzere öyle, yaklaşık üzere bu üzere mana olarak hadis aktarıyorum tevhid üzere ölen cennete girecek Ebu Zer dedi zina etse hırsızlık yapsa da mı? Resulullah buyurdu evet Ebu Zer anlamadım bir daha dedi zina etse hırsızlık yapsa da mı? Resulullah buyurdu evet o bekliyor yok canım de <gülüyor> bir daha sordu Resulullah S.A. buyurdu ki Ebu Zer'in yerde sürte de evet. <gülüyor> Yani Ebu Zer istemese de Ebu Zer istemese de zinakar cennete girebilir. Hırsız cennete girebilir ama müşrik yani Allah Azze ve Celle'den gayrısına ibadet eden cennete giremez. Peki ibadet mi ediyorlar? Dua ibadet değil mi? Evet. Ne için gidiyorlar? ne için ya biz Allah subhanehu teala için gidiyoruz ve ona yaptığınız duayı onunla paylaştırıyorsunuz değil mi ona yaptığınız duayı onunla paylaştırıyorsunuz değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kabri için buyurdu kendi kabri için siz bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha üstün birini söyleyin bakayım kendi kabri için buyurdu ki kabrini bayram yeri haline çevirmeyin. Kay, kabrini bayram yeri haline çevirmeyin. Nerede olursanız olun bana salat edin kifayet eder. Bayram yeri gibi yapmayın kabrimi. Onun için İmam Malik rahimahullah Medine'de oturanlar için Mescide girdiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine, mescid-i nebeviye girdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine gitmeyi mekruh görüyordu. Ya sen zaten Medine'de oturuyorsun. Tamam gittin bir defa es salatu ve aleyke ya Resulullah dedim. Es salamu aleyke ya Resulullah ve Ebu Bekir ve Ömer dedim. Tamam. Ne? İkide bir gidiyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri oradaydı. Sahabe hayattaydı. Ona gidip selam vermiyorlardı. Başında toplanmıyorlardı. Nâhlar okumuyorlardı. Şiirler okumuyorlardı. Ya da bir aklı evvelin yaptığı gibi İstanbul'dan şiir kağıda yazıp bir adama verip git bu şiiri Resulullah'ın kalbine at demiyorlardı. Adam bir de öyle yapmış. Şiir yazıyor. Şimdi onun şiiri duvarlarda atılıyor. Şiir yazıyor. Git bu şiiri Resulullah'ın kabrine at. Hacca gitmemiş, niye Resulullah'tan utanıyor? Allah'ın adına yemin olsun ki. Bu ne bir şeydir ya? Hacca ne için gidilir? Bu adam anlamamış. Diyor ki Resulullah'tan utanıyor. Sen günahların için Allah'a utan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem utanılacak mevki değil, makam değil. Günahların için Allah'tan utan. Vaaz ederken diyor ki insanlara ve hür ahkarı mamonya'ya Resulallah bu adam şirk içinde ve bu adam insanlara şirki vasiyet ediyor şirki tavsiye ediyor diyor ki Resulullah'a hadse gidemedim Subhanallah ondan sonra benim anam da kalkıyor o vardı dinleyen anam da kalkıp diyor ki ben de gidelim ben de bırakıyorum <gülüyor> yok onu dese iyi diyor ki Aynı kafada büyümüşler çünkü. Diyor ki ömürde bir defa gidip o mübarek beldelere Resulullah'ı görmek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret için bir adam Erzurum'dan bunu kastetse etse, hacca gitse haccı sahih nedir? Her cevap batıldır. Onun haccı batıldır. Onun sen nasıl gidersin onun kabrini kast onun için şimdi Medine'de kırk vakit namaz öyle bir şey yok öyle bir şey yok bak Ali Rıza Demircan bu sana açıklamış Hayır. Bak, Ali Rıza Demircan demiş ki Medine'de kırk vakit namaz diye bir şey yok biz söyleseydik sapık falan filan ha, Ali Rıza Demircan o da demiş ki bu sene hacılara demiş ki Medine'de kırk vakit namaz diye bir şey yok hac Mekke'dir arkadaşlar hac Mekke'dir Mekke Mekke'ye gittiniz haccınız tamamdır haccın hiçbir ilişkisi yok Medine ile ha, ha, Allah Medine'den hacca gidiyorlar sen Medine'ye gidiyorsun hatta adamın biri yazmış ulema ihtilaf etti. için Mekke'ye mi gitmek lazım sana Medine'ye mi Allah Allah <gülüyor> hangi ulema ihtilaf etmiş? Hangi, bunlar hangi ulema? <gülüyor> hangi ulema bunlar? Er Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Mescid-i Haram'da bulunan bir namaz yüz bin rekattır. Hangi ulema ihtilaf etmiş? Mescid-i Haram'a e, yoksa Medine'ye. Me Medine'den de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrini kastediyor. 50 bin değil. Allah subhanahu aleyhi ve hakkı kullar üzerinde çok basit arkadaşlar. Biraz sözü uzattık yine. Allah'ın hakkı kulların Hak. Yüce Allah Azze ve Celle'nin hakkı nedir? İbadet ve ona hiçbir şey ortak Koş. koşmamak. Hı hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkı nedir? Şey ee, kulların hakkı nedir? Resulullah'ın dünmetin üstünde hakkı var. Evet. Kulların hakkı nedir? Kulların evet. hakkı Kendisi e, kendisine, kendisine, kendisine hiçbir şey Allah'ın azap etmemesi. Allah var. Allah azap etmeyecek ona ortak koşmayanlara. Evet. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlara bu haberin müjdesini vereyim mi? dedi. Vermeyeyim mi? Ha vermeyeyim mi diyor. Dedim. Dedim. Onlara müjde verme ki güvenen kapılmasınlar. Buyurdu. Evet, bu doğruymuş. Ha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Onlara müjde verme. Ta ki güvene kapılmasınlar. Tamam. Garantiyi aldık. Şirk koşmadık. Cennetteyiz. Allah azap etmeyecek. Ha, güvene kapılıp da amel işlemeyi terk etmesinler. Hayır hasenatı terk etmesinler. İşte ee, diğer bütün iyilikleri terk etmesinler. Terk etmesin Efendim. Peki, bu bize nasıl geldi hocam? Ha, Muaz bin Cebel radıyallahu anh, bu hadisi vefat ederken insanlara söyledi ve dedi ki ben şu ayetin hükmüne girmekten korkuyorum. Yüce Allah azze ve buyuruyor. Her kim kendisine hak apaçık bir şekilde beyan edildikten sonra onu gizlerse. Yani sahabe-i kiram radıyallahu anhüm ecmaine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müstesna yerlerde Tek e tek buna benzer çok sayıda müjdeler verdi, müjdeler haber verdi. Şimdi tabi zaman içerisinde mürciye fırkası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, bu buyruguna uymadılar. Onlara müjde vermek ki güvene kapılmasınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl verdi bu müjdeyi? Teke tek. Anlatabildim mi? İşin ehline verdi. İbadeti hiçbir zaman terk etmeyecek adama söyledi bunu. Allah subhane ve talama hakkını bilen adama söyledi bunu. Ama sen, rakıcı, içkici, gidiyorsun rakıcıya, içkiciye, ibadetlerini ilgisi yok, diyorsun ki, abi şirk koşma yeter. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, şi sen şirk koşma, kayrısıyla cennete girersen. Olur mu bu? Rasulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeye bile bu müjdeyi umum olarak vermedi, sen umum olarak bu müjdeyi açıklıyorsun. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Peki buyurun. Evet buyurun. Şimdi kalkabilirsiniz. Bir dipnot var. O dipnotu ha, Yok burada değilmiş o dipnot. Yanlış hatırlıyorum. Bir sorusu olan sorabilir. Kalkmak isteyen arkadaşlar kalkabilir.